As-salamu alaykum ve rahmetullah. İnnelhambe lillâh. Nehmeduhu ve nesta'inuhu ve nesta'gfiruhu. Ne'udu billahi min şururi enfusina ve min seyyâti a'malina. Men yehdiye Allahi Ve men yudlil Aşhedu aleyhi la ilahe illallah wahdahu la sharika lah ve aşhedu anna Muhammedan aibtuhu ve rasuluh. Estağdubillah ya tuqatih. Ve la illa ve muslimun.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 ya ayyuhal vezine âmanu, uttaquوا allah, ve kuluğun sadeydâ. Yuslih lakum a'amalakum, ve yagfir lakum zunobakum, ve ma yut'a allah ve rasulah ve fawz fawza'n azimâ. Fainna astakal hadithi, kelâm Allah, ve Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem ve şerru'l-umur il muhtesatuhâ ve kulle muhtesetil bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâletin finnâr amma ba'd değerli müslümanlar mülkün gerçek sahibi Allah subhanahu ve teâlâdır bizler ise Allah subhanahu ve teâlâ'nın Bizlere vermiş olduğu emanet mallar ile hayatımızı ikame ettirmekteyiz. Değerli kardeşler, değerli kardeşler, Allah Sübhanehu ve Teala'nın herkes için takdir etmiş olduğu bir kader bulunmaktadır. Rabbimizin takdiri gereği insanların bazısı zenginken bazısı fakirdir. İnsanların bazısı zenginlikten fakirliğe ulaşmışken, bazısı da fakirlikten zenginliğe inmiştir. Değerli Müslümanlar, bu sebepten dolayı, bu sebepten dolayı bizler Allah Supanavat bizler için ne takdir ettiğini bugünden bilemeyiz ve kardeşler şunu unutmayın ki. Gaybın ilmi, gaybın anahtarları Allah subhanehu ve teâlâ'nın katındadır. Emanetçisi olduğumuz dünya malının yarın bizden alınmayacağının garantisini kimse veremez. Hayatlar değişkenlik göstermektedir. Kimsenin yarını belli değildir. Belli olan tek bir şey vardır ki zenginin de fakirin de gireceği yerdir herkesin dönüşü Allah subhanehu ve teâlâ yadır bu sebepten dolayı kardeşler sahibi olduğumuz mallar ve bugünlerde yaşadığımız bolluk ve kolaylık günleri bizleri aldatıp da zorluk ve darlıkta yaşayan kardeşlerimizi bizlere unutturmamalıdır kardeşler İslam dini cahiliye sistemlerinin üzerine bina edildiği kan emiciliğini ve fırsat düşkünlüğünü yasaklamıştır. Dinimiz İslam bildiğiniz gibi bildiğiniz gibi cahiliye sistemleri insanların zorluk anlarını kollar ve onların bu anlarından istifade etmek ister. İslam dini ise kardeşler, bu olayı kaldırabilmek için ilk başta kaldırmış olduğu cahiliye adetlerinden bir tanesi de faizdir. Dinimiz İslam faizin yerine Müslümanlara borçlanmayı, borç alıp borç vermeyi meşru kılmıştır. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam bir hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır. Sadaka veren kişi on misli ile sevaplandırılırken... Borç veren kişi 18 misli ile sevaplandırılmaktadır. Bunun böyle olmasının sebebi ise sadaka, zengine de fakire de gidebilirken borç ise yalnızca muhtaç olup, yüz kızartıp bir kişiden <gülüyor> isteyen kişiye verilir. Değerli kardeşler, Allah subhanehu ve teala her daim, Müslümanlar arasında Yardımlaşmayı istemiş Ve her daim Müslümanları Hayra teşvik etmiştir <gülüyor> Ve Rabbimiz Tebareke ve Teala şöyle buyurmaktadır Teâvenû alal birr vel takvâ Ve lâ teâvenû alel itm vel udvan. İyilikte ve yardımda iyilikte ve takvada yardımlaşın Günahta ve düşmanlıkta Yardımlaşmayın Kardeşler bu ayeti kerime Müslümanların asla ve asla aklından çıkartmaması gereken bir kaidedir. Bu öyle bir kaidedir ki Müslüman hayatını bu esasa göre bina etmesi gerekir. Müslüman bu ayeti kendisi için bir menheç edilmelidir. Çünkü kardeşler... Bizler imanın lezzetine, imanın tadına ancak din kardeşimize yardımcı olduğumuz sürece varabiliriz. Çünkü kardeşler, Allah Subhanahu ve Taala'nın yardımı kulun din kardeşine olan yardımına bağlıdır. Nitekim Resulullah Aleyhissalatu vesselam bu gerçeği şu hadisi şerifinde apaçık bir şekilde beyan etmiştir. Ebu Hureyre'nin rivayet etmiş olduğu hadiste Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmaktadır. ''Men nefese an, an mu'minin, kurbeten min kura dünya, nefese allahu anhu kurbeten min kurabi bi yevmil kıyâme.'' Meyser ala meyser, yetser Allah onu fi dünyâ ve lâhîram. Vaman sater Müslüman, sater Allahu fi dünyâ ve lâhîram. Vallahu fi âun lâbdi, ma kânel âbdu fi Bir kişinin Müslüman kardeşine olan Müslüman kardeşine olan yardımı, onun başından. Bir dünyalık sıkıntıyı kaldırması karşılığında Allah subhanehu ve teala da onun başından uhrevi bir sıkıntıyı kaldırmaktadır. Müslüman kişi zorda kalan kardeşine yardım ederse... Ondaki zorluğu kolaylaştırırsa Allah subhanehu ve teala da o kişinin hem dünyada hem de ahirette durumunu kolaylaştırır. Bir Müslüman bir kardeşinin ayıbını örterse Allah subhanehu ve teala da onun hem dünyada hem de ahirette ayıbını örtmektedir. Kardeşler Allah'ın kuluna olan yardımı Kulun Müslüman kardeşine olan yardımı ile birliktedir. Okumuş olduğumuz bu hadisi şerifi şu lafızlar ile tevil edebiliriz kardeşler. Her kim bir her kim Müslüman bir kardeşine borç vererek ya da onun borcunu ödeyerek dünya sıkıntılarından bir sıkıntısını giderirse Allah subhanehu ve teala da onun oğravi sıkıntılarından bir sıkıntısını giderir. Her kim darda kalmış, zorda kalmış, imkan bulamadığından dolayı borcunun süresi dolduğu halde ödeyemeyen kardeşine süre verir, kolaylaştırırsa Allah Subhanahu ve Taala da onun hem bu dünyada hem de ahirette halini kolaylaştırır. Vallahi Allah'ın kuluna yardımı, kulun Müslüman kardeşine yardımı ile birliktedir. Değerli Müslümanlar, şu içerisinde yaşadığımız kapitalist düzende bazen Müslümanlar işin içinden çıkamayacak hale düşmektedirler. İşte böylesi bir anda kendilerine uzatılacak bir yardım eli Yardım eli karşılığında Allah subhanehu ve teala o kişiye hem dünyada hem de ahirette yardım edeceğini vaat etmektedir. Kardeşler Allah Resulü aleyhissalatu vesselam borç vermeye teşvik etmiş ve borcun borç vermenin sadakanın bir türü olduğunu hatta sadakanın en üstünü olduğunu belirterek şöyle buyurmaktadır. Borç vermek sadakanın en değerlisidir. Her kim Müslüman kardeşine bineğini ya da parasını borç verirse Allah subhanahu ve teala onu cehennem ateşinden korur. Buhari'nin rivayet etmiş olduğu bir hadiste Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmaktadır. Her kim zorda kaldığı zorda kaldığı halde borcunu ödeyemeyen birisine mühlet verirse mühlet verirse ya da ona borcunun bir kısmını bağışlarsa Allah Subhanahu ve teala o kişiye cehennemi haram kılar. Değerli Müslümanlar burayı da radiyallahu teala anhu Resulullah aleyhissalatu vesselamdan şöyle işittim der ve devamla der ki Resulullah aleyhissalatu vesselam dedi ki her kim zorda kaldığı halde borcunu ödeyemeyen kimseye mühlet verirse Allah Subhanahu ve teala ona her bir gün için misli kadar sadaka verir. Sonra devamla der ki başka bir yerde Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın şöyle dediğini işittim. Her kim <gülüyor> zorda kaldığı halde borcunu, ödeyemek, borcunu ödeyemez de kardeşi ona mühlet verirse Allah ona her bir gün için iki sadaka verir. Bu durumu Burayda radıyallahu taala anhu Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan sorar ve der ki: "Ya Resulullah, bir yerde bir sadaka yazılır derken başka yerde iki sadaka yazılır dedim." Resulullah aleyhissalatu vesselam da cevaben der ki: "Vade dolmadan önce verilen her bir gün için, verilen her bir gün için ve verilen her bir gün için Allah bir sadaka yazarken Verilen her bir günden sonra kişi borcunu ödeyemez de mühlet verilirse, ekstradan zaman uzatılırsa bu ekstradan uzatılan zamanda her bir gün için iki sadaka verilir. Değerli Müslümanlar, bir Müslümana borç vermek böyle faziletli ve böyle sevaplıyken aynı şekilde bu süreyi uzun tutmak ya da Kişi darda kaldığından, zorda kaldığından, imkan bulamadığından dolayı ödeyemeyen kardeşine süreyi daha da fazla uzatmak ya da borcun bir kısmını ona hibe etmek ya da mümkünse hepsini bağışlamak da aynı şekilde çok faziletli sevabı çok büyük amellerdendir. Nitekim Allah subhanehu ve Teala ayeti kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Ve in kana wad'u usratin fanzara ila maisarah wa an tasattaku khayrun in kuntum talamun Darda kalmış ve borcunu ödeyemeyen bir kişiye eli genişleyinceye kadar mühlet ver, mühlet verin eğer bilseydiniz ki ona borcunuzu tamamen hibe ederdiniz bu sizin için muhakkak ki en hayırlısı olurdu Değerli Müslümanlar Kardeşler Allah subhanehu ve teala Niyeti güzel olan insanın Her daim yardımcısıdır Ve lakin kardeşler Eğer niyetler bozulursa Niyetler değişirse Allah'ın yardımı orada kesilir Nitekim Ebu Hureyre'nin rivayet etmiş olduğu Bir hadiste Resulullah aleyhissalatu vesselam Güzel niyetli birisi için Şöyle buyurmaktadır Her kim ki Geri ödemek niyetiyle bir kardeşinden borç alırsa Allah o kişinin borcunu ödemesinde yardımcı olur. Yine aleyhissalatü vesselam kötü niyetli kişi için şöyle buyurmaktadır. Her kim de geri ödememek kastıyla kardeşinden borç alırsa Allah'ın huzuruna hırsız olarak çıkar. Kardeşler hiç şüphesiz ki Allah Subhanahu ve teala katında... En büyük mevki ve derecelerden ve en büyük makamlardan bir tanesi de şehitlik makamıdır. Şehitlere Rabbimiz Tebareke ve Teala sonsuz nimetler vermiştir. Hesapsız bir şekilde onları rızıklandırmıştır. Onlara verilen nimetlerden bazılarını Resulullah Aleyhisselatu Vesselam bir hadisi şerifinde şöylece anlatmaktadır. لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ وَيُرَى مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيُؤْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ وَيُذَاعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ وَالْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ من الدنيا وما فيها ve yüzevc 70 min el ayn ve yüşeffa fi 70 min bir şehit için Allah katında altı özellik vardır o şehidin ki akan ilk damlasında bütün günahları mağfiret olunur o şehit ki o anda gideceği Cennette Cennette olacağı makamını görür. O şehit ki kabir azabından emin olur. Ve kabir azabından kurtulur. Ve en büyük azaptan, cehennem azabından emin olur. Onun başına vakar tacı giydirilir. O vakar tacının bir yakutu hem dünyadan hem de içerisindeki her şeyden daha hayırlıdır. Ve kardeşler o şehit ki 72 iki tane... Ile, huru ile evlendirilir ve yine o şehit ki akrabalarından tam 70 kişiye şefaat edebilir değerli Müslümanlar şehit bile yani canını Allah yolunda takdim eden kişi bile yani bunca sayılan nimete ulaşacak olan kişi bile eğer borçlu ise Kardeşler işin seyri tamamen değişmektedir. Kardeşler o hal, o zaman işin rengi tamamen değişmektedir. Hem dünyada hem Allah katında. Nitekim sahabilerden bir tanesi Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a soruyor. Ya Resulullah eğer ben düşmana karşı eğer ben düşmana karşı öldürülünceye kadar savaşırsam Günahlarım affolunur mu? Resulullah Aleyhissalatu vesselam da ona cevaben diyor ki: Evet, ihlaslı bir şekilde geri dönmemek üzere, hep ileriye giderek gidersen günahların affolunur. Resulullah Aleyhissalatu vesselam biraz durduktan sonra ona diyor ki: "Velakin borç, borç müstesna. Bunu da bana Cebrail Aleyhisselam bildirdi." Değerli kardeşler, Borçlu olmak insana eziyet vermektedir. Borçlu olan kişi borç aldığı kişiye karşı bir mahcubiyet hissetmektedir. Hadislerde Aleyhisselatu vesselam şöyle buyurmaktadır. Borçsuz olan hür yaşar. Borçtan sakının çünkü borç geceliğin kişide üzüntüye sebep olurken, Gündüzlüğün kişiye zelil olur. Zelillik hissettirir. Bu sebepten dolayı Resulullah aleyhissalatu vesselam her daim şöylece dua etmektedir. Ya Rabbim sen beni küfre düşmekten ve borca girmekten sakındır. Rabbim küfre girmekten ve borca düşmekten sana sığınırım. O halde ey müminler biz de Resulullah aleyhissalatu vesselamın Duası ile dua edelim ve diyelim ki ey Rabbimiz küfre düşmekten ve borca girmekten sana sığınırız. Ey Rabbimiz sen Müslümanlara kimseye mühtaç olmayacak bir şekilde helal bir yoldan rızık kazanmayı nasip eyle. Ey Rabbimiz sen borçluların işlerini kolaylaştır. Ey Rabbim sen bizlere vermiş olduğun mallardan kardeşlerimize borç olarak verebilmeyi nasip eyle. Rabbim vermiş olduğumuz borçları kardeşlerimize hibe edebilmeyi, bağışlamayı bizlere nasip eyle. Rabbim sen bizleri katına şehit olarak alsan bile borçlu olarak canımızı alma. Ey Rabbim borçlarımızı ödeyebilecek işlere bize ulaştır. Borçlarımızı ödeyebilecek imkanı bize kavuştur. Borçlarımızı ödeyebilecek kardeşlerle bizleri kaynaştır. Ve ahiri davana hâza anilhamdülillâhi rabbil âlemin. Alhamdulillah rabbil alamin, ve salat ve salam ala nabi Muhammed, ve ala alehi ve sahibi Allah taala قال, inna Allah ve ملاّئكه على النبي. يا أيّها الذين آمنوا صلوا عليه وسلّموا تسليما. اللهم صل على محمد وعليه محمد. Kema salete ala İbrahima e ve ala Ali İbrahim. İnneke hamdun mecid. Allahumma barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Kema barekta ala İbrahima e ve ala Ali İbrahim. Amin. Allahumma vahid kelimetel muslimin. Allahumma vahid kelimetel muslimin. Allahumma vahid kelimetel muslimin. Allahum mansurhum ala aduwwihim ya rabbal alamin Allahum mansurhum ala aduwwihim Allahum mansurhum ala aduwwihim ya rabbal Allahumma satbit aqdamana ve aqdam Allahumma ayidhum fukkaum Allahum aleyika bir başar Va hizbau Allahum aika hizbahu Allahum aika bir nasara Vaman nasrahum Allahum aika Vaman aum Allahum aika Vaman Vaman Allahümme erin fihim yuven asvede, Allahümme erin fihim ajaib kudreti, Allahümme mezk jmahum, Allahümme şatet binhum, Allahümme fırk vuthum, Allahümme takb al duaana, ve âfir zonubana ve âhmnâ, ve al وَدْخُلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ الله اكبر الله أكبر. أشهد